İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Yeşil Gazete'de yer alan habere göre Türkiye dahil 14 Avrupa ülkesinde yapılan ve vegan ürün pazarının dinamiklerini karşılaşılan engelleri ve fırsatları inceleyen bir yeni pazar araştırması Türkiye'de ve Avrupa'da hayvan hakları, iklim değişikliği ve sağlık ekseninde Değişen beslenme alışkanlıklarını, insanların hangi motivasyonlarla ne tür ürünlere yöneldiğini ve bunu yaparken hangi kriterlere dikkat ettiklerini ışık tutuyor. Yapılan son araştırmalara göre dünya çapındaki veganların sayısının 79 milyona ulaştığı söyleniyor. Vegan yaşam felsefesi ve pratiklerine yönelik ilgi dünya çapında katlanarak artıyor. Bitkisel beslenme eğilimi 2014'ten 2020'ye kadar Hollanda'da %645'e. Yunanistan'da %590'a, Türkiye'de ise %395'e yükseldi. Bu artışa paralel olarak vegan ürün pazarının büyüklüğü de 2025'e kadar 22 milyar dolar olacağı tahmininde bulunuluyor. Türkiye'de müşterilerin %28'inin beslenme biçimini fleksitaryen olarak tanımladığı, %20'sinin vejetaryen, %3'ünün vegan ve %1'inin de pesketaryen yani sadece et olarak balık yiyen olarak ifade ettiği görülüyor. Türkiye'de hayvan ve hayvansal tüketiminden kaçınma eğiliminde başlıca motivasyonlarsa sırasıyla çevresel kaygılar, sağlık, güvenilirlik ve hayvan hakları. Her ülkede biner kişilik örneklemle tanımlanan yeni araştırmaya göre Avrupa'da her geçen gün daha fazla insan hayvan kaynaklı gıdadan kaçınarak bitkisel beslenmeye yöneliyor. Beslenme düzenlerine sebze, meyve, bakliyat, tahıl, kabuklu yemiş ve tohumlardan oluşan Bitki bazlı ürünleri ise giderek daha fazla dahil ediyorlar. Avrupa ülkelerindeki insanların hayvan kaynaklı etten uzaklaşmaya başladığını gösteren birilerden biri de düzenli olarak hayvansal et yediğini belirtenlerin neredeyse 3'te 2'sinin önümüzdeki 12 ay içerisinde hayvansal et yemeden uzaklaşmaya çalıştığı veya bunu düşündüğünü söylemesi. Kıtadaki tüketicilerin %33'ü bitki bazlı et ürünlerini, %47'si de bitkisel ve süt ürünlerini beslenmelerine dahil ettiklerini söylüyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'yı etkisine altınan kutup soğukları ve kar fırtınası nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti. En çok etkilenen yer olan New York eyaletindeki Buffalo şehri oldu. Uzmanlar bazı bölgelerde hızı saatte 115 kilometreye ulaşan fırtınanın birkaç güne dinmesinin beklendiğini söylüyorlardı. Ancak zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Kar fırtınasından en çok etkilenen şehirlerden Buffalo'da binlerce evin elektriği kesildi. Araçlar yolda mahsur kaldı. Binlerce uçuşun iptal olması yüzünden çok sayıda kişi Noel için ailelerinin yanına gidemedi. ülke genelinde ise 1 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriği kesildi. Yetkililer devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle arızaların tamir edilmesinin Günler alabileceği uyarısında da bulundu. Aşırı soğuk ve fırtına yüzünden ülke nüfusunun %60'ına denk gelen 200 milyondan fazla kişiye kar fırtınası uyarısı veya tavsiyesi yapılırken 55 milyon vatandaşın doğrudan etkilendiği bildirildi. Hava basıncının düşmesi, fırtınanın şiddetini arttırmasıyla ortaya çıkan bomba siklonu olarak tanımlanan fırtına koşulları yüzünden aranma ve kurtarma ekipleri de yollarda kaldılar. Onlar da aramadılar görevlerini yapamadılar. Fırtına nedeniyle ülkenin orta batı kesimindeki Montana, Güney Dakota ve Wyoming eyaletlerinde sıcaklıklar sıfırın altında 45 santigrat dereceyi gördü. Florida ve Georgia gibi güney eyaletleri ise rekor seviyede soğuklar kaydetti. Sivas'ın Suşehri ilçesinde dağ keçisi avlayan kişi 250 bin lira para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri Suşehri ilçesi köyü yakınlarındaki Arazide dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler bölgede dağ keçisi avlayan 34 yaşındaki kişiyi avladığı Keçili birlikte suçüstü yakaladı. Yasa dışı avlanan suçluya 250 bin lira idari para cezası kesildi. Cumhuriyet'ten Bülent Ecevit'in haberine göre Salda Gölü Koruma Derneği Başkanı Gazi Osman Şakar Beyaz Kumsal'da kararmalar oluşmaya başladığını ve su çekilmesini de hızlanarak devam ettiğini söyledi. Salda gölündeki güncel stromatolit yani mavi yeşil alk oluşumlarının dünyada az bulunan bir örnek olması ve gölün bu yönüyle ekolojik olarak benzersizlik özelliğine sahip olması Salda gölünün mutlaka ve titiz korunmasının zorunda hale getirmekte olduğunu görüyoruz demiş kendisi. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sulama kanalına atık sularının deşarj edilmesi Kiraz Deresi'nde kirliliğe neden oldu. Derin'in İzmit Körfezi ile buluştuğu Başiskeli ilçesi, Vezir Çiftliği Mahallesi meykiğinde suyun turkuaza yakın bir beyaz renk alması üzerine Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı, Kocaeli Su ve kanalizasyon İdaresi yani İSO Genel Müdürlüğü ve AFAD ekiplerince inceleme başlatıldı. Kirliliğin Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi'nde yağmur suyu hattına Dökülmesinin ardından dereye ulaşan atık sulardan kaynaklandığı belirlendi. Sudan numune alan ekipler yaptıkları incelemede kirliliğin metal yiyecek ve içecek kutusu üretimi yapan bir firmadan kaynaklandığını belirlediler. Her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ve benzer manzaraları yaşadığını söyleyen vezir çiftliği mahalle muhtarı Bahattin Aktepe Kimi zaman kimyasal malzeme döküyorlar köpürüyor dere bembeyaz oldu vicdansızlar diye konuştu.